Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızdaki rapor hani okurken insanın kanını donduran türden adı oyunlaştırma yanılsaması ve ortaya attığı iddia gerçekten çok büyük. Diyor ki CEO'nuzun gece geç saatlere kadar oynadığı o mobil oyunlar ya da sosyal medyada girdiği anlamsız kavgalar bunlar sadece kişisel bir sorun değil. Bütün şirketi batırabilecek sistemik bir krizin habercisi olabilir. Bu çok çok cesur bir iddia. Gelin bunun temeline bir inelim. Rapor bu duruma özel bir isim veriyor. Neurodijital kriz. Evet. Yani diyor ki liderlerin beyni e, kullandıkları teknoloji tarafından resmen yeniden programlanıyor. Bu da onların karar alma mekanizmalarını, çalışanlarına bakış açılarını hatta stratejilerini her şeyi temelden değiştiriyor. O zaman ilk sormamız gereken soru şu, beynin içinde tam olarak ne oluyor? Bir liderin beyni nasıl bir bağımlının beynine dönüşüyor? Her şey aslında tek bir kimyasalla başlıyor, dopamin. Rapor bu konuda Profesör Dr. Anna Lemke'nin dopamin ulusu çalışmasına sık sık referans veriyor. Şöyle ki, modern dijital ürünler, yani o sosyal medya akışları, oyunlar, Beynimizin binlerce yıllık evrimine adeta bir siber saldırı düzenliyor. Beynin en ilkel ödül sistemini doğada asla karşılaşamayacağı kadar yoğun süper uyaranlarla hackliyorlar. Süper uyaran derken neyi kastediyoruz tam olarak? Yani bir gün batımını izlemekten daha mı güçlü bir etki bu? Çok çok daha güçlü. Çünkü beyin için bir gün batımı öngörülebilir bir ödüldür. Güzeldir ama sürprizi yoktur. Ama bir kumar makinesinin kolunu çektiğinizde ne geleceğini asla bilemezsiniz. Raporun altını çizdiği temel mekanizma da bu zaten. Değişken oranlı pekiştirme. Ödülün o belirsizliği, dopamin salınımını en üst düzeye çıkarıyor. Şimdi bunu bir CEO'nun dünyasına uyarlayalım. Şirketin 5 yıllık strateji planı. Uzun vadeli, öngörülebilir bir hedef. Beyin için biraz sıkıcıdır. Ama LinkedIn'e koyduğu bir yazının kaç beyini alacağı, kimin ne yorum yapacağı, Tam bir kumar. İşte bu pam bir kumar makinesi. Nörokimyasal olarak o anlık etkileşim beklentisi şirketin geleceğinden çok daha cazip hale geliyor. Ama bir dakika. Şimdi hırslı olmak, bir sonraki hedefi kovalamak, anlık geri bildirimlere göre hareket etmek bunlar liderliğin doğasında yok mudur zaten? Rapor bu sağlıklı hırsla tehlikeli bağımlılık arasındaki çizgiyi tam olarak nerede çekiyor? Çizgi beynin yürütücü işlevleri erozyona umradığında çekiliyor. Yani bu beynin siyosu diyebileceğimiz prefrontal korteksin zayıflaması demek. Rapor oyun bağımlılığı üzerine yapılmış e, pek çok araştırmanın ortak sonucuna dikkat çekiyor. Bu bağımlılık bizim yanıt inhibisyonu dediğimiz yeteneği resmen yok ediyor. Yani beynin fren pedalını zayıflatıyor, durman gereken yerde gaza basmaya başlıyorsun. Tam olarak bu. Fren balataları yanmış bir araba gibi düşünün. Kurumsal hayattaki yansımaları ise gerçekten korkunç. Rapor 3 temel sonuçtan bahsediyor. Birincisi otomatik pilot kararlar. Lider, derinlemesini analiz yapmak yerine daha önce işe yaramış ezbere dayalı kısa yolları seçiyor. Çünkü beyni artık yeni ve karmaşık bilgiyi işlemek istemiyor. Anlık ve kolay çözümler arıyor. İkincisi, dürtüsel agresyon. Hı hı. Zayıflayan kontrol mekanizması yüzünden toplantılarda aniden parlamalar, düşünmeden atılan o fevri e-postalar, ekip içinde yersiz gerginlikler bunlar artıyor. Üçüncüsü en tehlikelisi sanırım. Evet, bozulmuş risk algısı. Dopamine aç bir beyin, ödüle aşırı duyarlı hale gelirken riske karşı körleşiyor. Yüksek riskli bir birleşme veya satın alma kararı artık dikkatle analiz edilmesi gereken bir tehlike değil, sanki oyunun bir sonraki seviyesine geçmek gibi heyecan verici bir meydan okuma olarak görülüyor. Risk, kaçınılması gereken bir şey değil, dopamin getiren bir araç haline geliyor. Sadece dürtüsel değil aynı zamanda biraz paranoyak mı oluyorlar? Raporun bahsettiği negatif dikkat yanlılığı da bu tabloya uyuyor sanki. Kesinlikle. Şöyle düşünün, sosyal medya algoritmaları doğası gereği öfke ve korku gibi güçlü duyguları körükleyen içerikleri öne çıkarır. Neden? Çünkü etkileşimi bu duygular artırır. Sürekli rakiplerin hamleleri, piyasadaki kriz senaryoları veya kendi paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla beslenen bir liderin beyni sürekli bir savaş ya da kaç moduna kilitleniyor. Bu da stratejik tünel görüşü dediğimiz şeye yol açıyor. Lider, şirketin 10 yıllık vizyonunu bir kenara bırakıp, ...Twitter'daki isimsiz bir trollün eleştirisini varoluşsal bir tehdit gibi algılayabiliyor... ...ve bütün organizasyonun kaynaklarını bu sanal tehdidi yok etmeye yöneltebiliyor. ...se geldiğinde ekibindeki insanlara nasıl bakmaya başlıyor, orada ne değişiyor? Raporun bu konudaki iddiası gerçekten çok sarsıcı. Liderler çalışanlarını video oyunlarındaki NPC'ler gibi görmeye başlıyor. Yani ruhu olmayan, programlanmış... Sadece ana karakterin hikayesine hizmet etmek için var olan figüranlar gibi. Bu dönüşümün kökeninde sosyal medya ile narsizm arasındaki e, simbiyotik bir ilişki yatıyor. Narsistik eğilimleri olan bir lider için sosyal medya mükemmel bir sahnedir. Beğenilerle alkışlanır, eleştirileri ise engelle tuşuyla anında yok edebilir. Kendi sesiyle yankılanan tamamen kontrole altında bir dünya yaratır. Bu sanal yankı odasında uzun süre kalınca empati açığı oluşmaya başlıyor. Gerçek dünyadaki insanlar da tıpkı sanal dünyadaki avatarlar gibi... ...onun büyük vizyonunun önünde bir engel ya da o vizyona hizmet eden birer kaynak olarak görülmeye başlanıyor. Artık onlar birer birey değil. Liderin kişisel oyunundaki yakıt haline geliyorlar. Rapor burada tanrı modu yani god Mode diye bir kavram kullanıyor... Bu video oyunlarında oyuncunun ölümsüz olduğu, tüm kuralları esnetebildiği hile modu. Yani lider kendisi için kuralların geçerli olmadığını mı düşünmeye başlıyor? Tam olarak bu. Hiyerarşi, denetim kurulları, şirket politikaları, bunların hepsi onun oyunu oynamasını engelleyen sıkıcı kısıtlamalar olarak görülüyor. Raporda Elon Musk veya Sam Bankman Freed gibi figürlerin yönetim tarzları, bu tanrı modunun örnekleri olarak inceleniyor. Bu zihniyette lider kendisini oyunun tek gerçek ve bilinçli oyuncusu olarak görür. Diğer herkes? figuran. Evet, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, hatta müşteriler. Hedefe ulaşmak için feda edilebilecek akılsız NPC'lerdir. Maskın çalışanlarla arkadaş olmak zayıflıktır sözü. Bu bakış açısının bir özeti gibi. Sanal bir karakteri görev için feda etmekle bir insanın kariyerini heba etmek arasında fark görmeyen bir zihniyet. E bu zihniyet maalesef sadece bireysel bir ego sorunu olarak kalmıyor, bazen bütün sisteme yayılıyor. Raporun algoritmik yönetim dediği noktaya geliyoruz. Bu dijital taylorizm olarak da bilinen bir yönetim biçimi. Özellikle Uber ve Amazon gibi dev operasyonlarda görüyoruz. Çalışanlar artık bir yöneticiden değil... Bir gösterge paneli üzerinden performans puanları, hız metrikleri, mola süreleri gibi verilerle yönetiliyor. İnsanlar bir strateji oyunundaki birimlere yönetilmesi gereken kaynaklara dönüşüyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu yöneticinin vicdanına bir tür dijital kalkan oluyor. Ben kovmadım, algoritma performansını yetersiz buldu diyerek sorumluluktan kaçıyor. Bu korkunç bir ahlaki kayma. Rapor buna... Ahlaki tamponlama diyor. Tam olarak bu. Yönetici, insanla arasına bir algoritma tamponu koyarak zor kararların getirdiği vicdani yükten kurtuluyor. Bu da iş gücünün acımasız bir kullanat yani churn and burn mantığıyla yönetilmesini normalleştiriyor. Çalışan adı, ailesi, hayalleri olan bir insan değil, sistemdeki verimliliği arttırılması... Veya verimsizse atılması gereken bir veri noktasıdır. Ve en ironik olanı tüm bu oyunlaştırma tekniklerinin, hani çalışanları motive etmek için kullanılan puan, rozet gibi sistemlerin bile bu soruna katkıda bulunması. Evet, Carnegie Mellon Üniversitesi'nin bir çalışması tam da bu tehlikeye işaret ediyor. İyi niyetle tasarlanmış bu sistemler, çalışanın odağını işin anlamından ve ahlaki sorumluluğundan alıp, sadece puan toplamaya ve liderlik tablosunda yükselmeye kaydırabiliyor. Bunun en uç ve trajik sembolü de Senbankman Freedom milyarlarca dolarlık müşteri fonlarının kararlarını alırken aynı anda League of Legends oynaması. Onun için her şey bir oyundu. Gerçekliğin ve sonuçların bir önemi kalmamıştı. İnsanlardan bu kopuş stratejiye nasıl yansıyor? Yani... Çalışanlarını birer piyon gibi gören bir lider şirketinin geleceğini yani stratejisini de bir oyun tahtası gibi mi görüyor? Rapor Tinder veya TikTok'tan bildiğimiz kaydırma yani swipe hareketinin bir yönetim felsefesine dönüştüğünü iddia ediyor. Evet bu çok güçlü bir metafor. Kaydırma kültüründe seçenekler sonsuz, değerlendirme saniyelik ve bağlılık sıfırdır. Beğenmedin mi? Kaydır geç. Bu kültür iş dünyasına sızdığında raporun stratejik sürüklenme dediği şeye yol açıyor. Elimizde çok çarpıcı bir veri var. Ortalama bir insanın bir ekrana odaklanma süresi son 10 yılda 75 saniyeden 47 saniyeye düşmüş. 47 saniye, 47 saniyede öğle yemeğinize ne yiyeceğinize karar veremezsiniz. Bırakın bir şirketi yönetmeyi. İşte sorun da tam olarak bu. 47 saniyelik bir dikkat aralığıyla 5 yıllık bir strateji planını yönetemezsiniz. Şirket stratejisi artık belirli bir vizyona doğru kararlılıkla ilerleyen bir gemi olmaktan çıkıyor. Bunun yerine sosyal medyadaki bir sonraki trende rakibin bir sonraki hamlesine göre sürekli dümen kıran, rüzgarda savrulan bir yelkenliğe dönüşüyor. Rota tepkisel ve kaotik hale geliyor. Bu sürekli yön değiştirmenin çalışanlar üzerindeki etkisi bir felaket olmalı. Her üç ayda bir stratejinin tamamen değiştiği bir şirkette çalışmak. Düşünemiyorum bile. E, rapor bunu pivot yorgunluğu olarak tanımlıyor. Yani pivot fatigue. Yönetici bir projenin olgunlaşmasını, meyve vermesini bekleyecek sabrı gösteremiyor. Tıpkı bir TikTok videosunun ilk 3 saniyesi ilgisini çekmezse kaydırıp geçtiği gibi... ...anında parlak sonuçlar vermeyen her girişimi, her projeyi, her ekibi terk ediyor. Bu da organizasyon içinde derin bir sinizm ve tükenmişliğe yol açıyor. Kimse bir sonraki büyük fikre inanmamaya başlıyor... Çünkü 3 ay sonra onun da çöpe atılacağını biliyor. Ve bu davranış daha önce konuştuğumuz o parlak nesne sendromuyla da besleniyor sanırım. Yani sürekli bir sonraki büyük şeyi kovalama takıntısı. Yapay zeka, metaverse, Web3. Bir gecede meta olarak değiştirip milyarlarca doları henüz var olmayan bir metaverse'e yatırması bu sendromun en bilinen örneği. Pazarın gerçek ihtiyaçlarından, şirketin temel yetkinliklerinden kopuk sadece yeni havalı ve heyecan verici olduğu için bir teknolojiye körü körüne atlamak. Bu, kaynakların muazzam bir şekilde israf edilmesine ve organizasyonun yorulmasına neden oluyor. Nihayetinde tüm bunlar, kısa vadecilik, yani short-termism dediğimiz zehirli kültürü şirketin DNA'sına işliyor. Uzun vadeli ARGE, marka inşası, çalışan eğitimi gibi sabır gerektiren yatırımlar yerine, bir sonraki çeyrek dönem bilançosunu iyi gösterecek veya sosyal medyada anlık bir hype yaratacak yüzeysel hamleler tercih ediliyor. Pekala, bu kadar davranış bozukluğunun, kaosun ve stratejik savrulmanın bir faturası olmalı. Rapor tüm bunların bilançodaki karşılığını yani işin ekonomik maliyetini de ortaya koyuyor mu? Hem de çok net rakamlarla koyuyor. Örneğin, toksik kültür ve kötü yönetimden kaynaklanan çalışan devri maliyeti yani churn maliyeti. Bir çalışan işten ayrıldığında yerine yenisini koymanın maliyetinin o çalışanın yıllık maaşının bir buçuk ila iki katı arasında olduğu hesaplanıyor. Rapor sadece ABD'de bu sebeple yaşanan işten ayrılmaların son beş yıldaki toplam maliyetinin 223 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Akıl almaz bir rakam bu. Sadece giden çalışanların maliyeti değil liderin kendisinin yarattığı bir risk de var sanırım. Evet CEO riski. Dürtüsel, öngörülemez... Dijital bağımlısı bir CEO'nun yarattığı piyasa dalgalanması. Bunun en canlı örneğini aslında her gün görüyoruz. Elon Musk bir tweet atıyor, Tesla'nın piyasa değeri milyarlarca dolar oynuyor. Yatırımcılar için bu bir kabus. Çünkü artık şirketin temel verilerine veya ürünlerine değil, bir kişinin anlık dürtülerine yatırım yapmış oluyorlar. Öngörülebilirlik arayan sermaye bu kaostan kaçar. Bir de gözden kaçan bir fırsat maliyeti var. Rapor bunu giyabi liderlik yani absent leadership olarak adlandırıyor. Lider bedenen ofiste olabilir ama zihni, ruhu sürekli sosyal medyada, oyunlarda. Aslında orada değildir. Bu zihinsel yokluk, inovasyon fırsatlarının kaçırılmasına, ekiplerin yönsüz kalmasına ve tüm organizasyonda bir tür karar alma felcine neden oluyor. Bu sadece parayla ilgili değil değil mi? İşin bir de insani ve fizyolojik bir maliyeti var. Rapor, intikamcı uyku erteleme diye çok ilginç bir fenomenden bahsediyor. Bu özellikle yüksek baskı altındaki yöneticilerde görülen bir davranış. Gün boyunca sürekli toplantılar, kararlar ve başkalarının talepleriyle boğuşan kişi gece geç saatlerde gün içinde kendisinden çalınan zamanı geri almak için bilinçli olarak uykusunu erteliyor ve ekran başına geçiyor. Kendine ait bir zaman yaratmaya çalışıyor yani. Aynen. Oyun oynuyor, sosyal medyada geziniyor. Bu bir tür kontrolü geri alma hissi verse de aslında kendini kronik uyku yoksunluğuna mahkum etmek demek. Ve bunun sonuçları da vahim olmalı. Uykusuz bir lider ne kadar tehlikeli olabilir ki? Rapor, günde sadece 5 saat uyuyan birinin bilişsel performansının yasal alkol sınırının üzerinde alkol almış biriyle eşdeğer seviyeye düştüğünü ortaya koyan çalışmalara atıfta bulunuyor. Ciddi misiniz? Evet. Yani uykusuz bir CEO... Sarhoş bir CEO kadar riskli ve kötü kararlar alabilir. Bu çok güçlü bir imge. Uykusuz bir beyin aynı zamanda empati kurma yeteneğini kaybeder ve kumar benzeri yüksek riskli, anlık ödül vaat eden kararlara daha yatkın hale gelir. Ve liderin bu hali bütün organizasyona bir virüs gibi yayılıyor. Kaçınılmaz olarak liderin bu her zaman açık yani always on olma hali gece yarısı attığı e-postalarla, hafta sonu istediği raporlarla Tüm kültüre sızıyor. Bu da kolektif bir tükenmişliğe, iş yaşam dengesinin tamamen çökmesine ve en önemlisi, organizasyonun sosyal sermayesinin, yani çalışanları arasındaki güvenin, iş birliğinin ve iyi niyetin tükenmesine yol açıyor. O halde bu kapsamlı analizi bir toparlayalım. Karşımızdaki tablo şu. Anlık dopamin vuruşları için uzun vadeli vizyonu feda eden, yeniden programlanmış bir lider beyni, çalışanlarını hedefe giden yolda harcanabilir piyonlar yani NPC'ler olarak gören narsistik bir yönetim anlayışı, stratejide TikTok akışı hızında bir sığlık ve sürekli bir savrulma hali ve tüm bunların faturası milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp, bitap düşmüş bir iş gücü ve ruhunu kaybetmiş bir kurum kültürü. Raporun vardığı sonuç gerçekten de bir manifesto gibi. Tanrı modundaki liderlerin yönettiği şirketler eninde sonunda gerçekliğin duvarına çarparak Game Over ekranıyla yüzleşmek zorundadır ancak unutulmamalıdır ki gerçek hayatta yeni oyuna başla butonu yoktur. Ama rapor karamsar bir tablo çizip bırakmıyor, aynı zamanda bir çıkış yolu da öneriyor. Sadece sorunu değil çözümü de tartışıyor. Örneğin yönetim kurullarının lider seçerken artık sadece finansal başarılara değil, dijital olgunluk ve derin odaklanma kapasitesi gibi yeni nesil yetkinliklere de bakması gerektiğini söylüyor. Liderlik eğitim programlarına dijital empati gibi modüllerin eklenmesini öneriyor. Performans yönetiminde kullanılan algoritmaların mutlaka bir etik denetimden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve belki de en önemlisi hız fetişizmi yerine daha düşünceli, daha derinlikli ve daha insani bir yavaş liderlik yani slow leadership kültürünün benimsenmesini savunuyor. Rapor nihai çözümü teknolojiyi şeytanlaştırmakta değil, onu akıllıca yönetebilen ve o baştan çıkarıcı tanrı modundan çıkıp tekrar insan moduna dönebilen liderlerde buluyor. Bu da bizi bu analizin sonunda sana yönelik son bir düşünceye getiriyor. Sürekli çevrim içi ve aktif olmaya teşvik edildiğin bu gürültülü dünyada kendi insan modunu ve odağını korumak için sen ne yapıyorsun?